شكرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مدل له ومن يدل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün inşallah dersimizde İsra suresi 9. ayet-i kerimesini görmeye çalışacağız. Bu ayet-i kerime inşallah daha önce de bazı derslerimize değindiğimiz gibi Kur'an'ın en önemli özelliklerden birisine işaret etmektedir. Bu da Kur'an'ın hidayete erdiriciliği ve o hidayetin iman edenlere hem dünyada ve hem de ahirette büyük hayırlar sağlayacağını bize ifade etmektedir. Allah azze ve celle buyurur ki inne hazele kur'an yahdi lillatihi aqvam ve yubashşirul mu'minîn allazîne ya'malûnes sâlihâti en lehum ecran kebîr. Gerçekten bu Kur'an en akvam olana iletir. Onu ileride açıklayacağız inşallah. Ve salihat, salih olan amelleri işleyen müminleri onlara, tabi Allah katında, çok büyük bir ecir, mükafat, karşılık olduğunun müşteler. Şimdi burada bazı kavramların üzerinde durduktan sonra inşallah dersimize başlayalım. Kur'an'ı Allah azze ve celle'nin hadi olarak tanımlaması yani yehdi iletir götürür anlamında ama o Kur'an'ın insana hidayet olarak verdiği hidayet olarak tanımladığı şeyi de aya üzerinde veya kökü üzerinde en kuvvetli duran her şey, bu ister düşünme planında olsun, ister amel planında olsun, ister ahlak planında olsun, en kavim, en sağlam, en mukavemetli. Çünkü akvam kelimesi, kavame kelimesinden türemiştir. Kavim, kuvvetli, mukavemetli, güçlü anlamındadır. E neden Allah Azze ve Celle اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْد۪ي لِلَّذ۪ي هِيَ demedi, يَهْد۪ي lillati dedi. Şimdi lillati ile lillevi arasında fark vardır. Allah Azze ve Celle lillati diyor. Lilleti. Lillevi demiyor, bunlar Kur'an'ın belavatıdır. Eğer ''Lillezi'' deseydi, insanları en kuvvetli olan bir tek şey anlamına gelirdi. ''Lillezi'' kullansaydı. Ama Allah Azze ve Celle öyle demedi. Ne dedi? Lilleti, bu elleti, ekvam el sıfatından önce, birçok amele, birçok inanışa delalet eder. Dolayısıyla Kur'an insanı tek olan hidayete değil, birçok hidayete çağırıyor ve insanı birçok hidayete götürüyor. Öyleyse toplumlarda ki bozukluk özellikle ümmetin içindeki fitne vesairelerin ve sapkınlıkların kökeni ve kaynağı neresidir? Kur'an'ın ilettiği hidayetlerin bir ikisine sarılıp birçoğunu terk etmektir. Mesela namaz kırmak Kur'an'ın hidayetlerinden bir tanesidir. Tabii Kur'an'ın hidayeti bil Allah'ın hidayetidir. Değil mi? Allah'ın hüdasıdır. Kul inne hudallahi huvel huda. De ki gerçek hüda, iman etme ve teslim oluş ve selamette oluş Allah'ın gönderdiği, Allah'ın sözünü ettiği hüdadır. Yani Hristiyan olmak veya Yahudi olmak değil. Ayetin akayibinde Hristiyanlardan bahsediliyor daha evvelinde de. Şimdi öyleyse bu hüda tek şey değil. Birçok <gülüyor> amelin, birçok kavlin birçok niyetlerin mecmuru tamamına lilleti diyor Kur'an-ı Kerim. Onun için bir tek amele değil, birçok amele insanı ilettiğini ifade etmek istiyor. Burada yehdi lilleti. Şimdi <gülüyor> burada yehdi fiildir. Onun fa'ili, müeffiri el-Kur'an'dır. Öyleyse Kur'an'ın hadi olabilmesi, hidayete erdirebilmesi için bizzat kendisinin önce hidayeti içermiş olması gerekir. Tıpkı bir insanın veya bir ümmetin, bir topluluğun insanları hidayete çağırabilmesi için öncelikle kendisinin hidayet üzere olması gerektiği gibi eğer kendisi hidayet üzere değilse, çağırdığı birçok insanı da kendinde bulunan bid'atlarla beraber hidayete çağırıyorum zanneder. Onun için Yahudiler ve Nasrani'ler dediler ki İbrahim ve İsmail ancak Yahudi veya Nasrani'ydi. Yani bize oyun, niye Muhammed'e buluyorsunuz? Bu bakımdan İnsanların en çok aldatdıkları şey zaman zaman değinmişimdir. Hidayetle beraber dalaleti görmeme hadisesidir. Neden? Çünkü Allah'ın verdiği göz, kulak ve kalp ve akıl nimeti gibi nimetleri ve medarikleri biz Allah'ın emrinde, itaatinde kullanmadığımız için gözümüzle hidayete ersek Kulağımızda hidayetten sapıyoruz, işitmekte. İşitmekte hidayet üzere olsak, kavlimizde hidayetten sapıyoruz. Kavlimizde, gözümüzde hidayet üzere olsak, kalbimizde veya nefsimizde bu sefer hidayetten sapıyoruz. Yani sapmaların mutlaka bir tanesi gelir, insanı hayatına girer. Onun nedeni de insanın Kur'an'ı bir bütün hadi olarak kabul etme işindendir. Tabii bu kabul etmiş illa reddetme anlamında doğrudan doğruya ret şeklinde bir kabul etmiş olmaz her zaman. Ne olur? Ameliyle Kur'an'ın getirdiğinin bedeli yerine bir başkasını koymakla. Allah'ın hidayet diye tanımladığını yerine Resul'ünün hidayet diye tanımladığı şeyin yerine bir başkasını koymakla, insanları ona çağırmakla İnsanları ona davet etmekle onunla amel edip onunla amel ettirerek insan ne olur? Allah'ın gönderdiği veya Rasulünü getirdiği hidayetin yerine bir başka hidayet zannettiği dalaleti veya bidati koyar. O da hevadır. Öyleyse biz inne haza'l-Kur'an derken Allah Teala orada işaret yapıyor. En yakın olan şeye işaret ediyor. El-Kur'an ve Kur'anla hidayet birbirine ayrılmayan iki gerçektir. Öyleyse bizler açısından da hidayetimiz Kur'an'a ittiba etmek, onu işitmek, emirlerine kulak vermek ve onunla amel etmek, onunla mücadele etmek hidayete ermenin en büyük şartlarındadır. Ve bu da mümin olarak bizim hidayetimizden ayrı düşünülemeyecek olan bir olaydır. Öyleyse mümin için sadece bedensel olarak ve kavlen itaat edip hidayete erdirdiğini söylemek değil, Kur'an'ın hidayet ettiği bütün alanlarda emir ve nehiyin sadır olduğu her yerde insanın hidayet üzere olmaya gayret etmesi ve kudreti yettikçe bu hidayeti de ne yapması lazım? Hakim kılmaya çalışması lazım. Onun için Allah Teala ne diyor? Ve katiluhum hatta la tekuna fitne. Bu da hidayet ayetlerinden bir tanesidir. Bir zannediyoruz ki hidayet sadece ahlaklı olmak, faziletli görünmek işte şu kadar tesbihat çekmek tabii ki karşı değiliz. Allah'a sığınırız. Allah'a tesbih etme ve zikretmeye böyle şey olmaz. Ama biz ve katiluhum hatta la takuna fitne ve yekuned dinu lillah ayeti bir hidayettir. Nedir o hidayet? Allah sana fizik kuvvetini ilminle ve takvanla bütünleştirerek yeryüzünde Allah'a isyanı tağuta it Allah'a isyanı ve tağuta itaatı kırmak ve bütün taatlerin ve bütün ibadetlerin sadece Allah'a halis kılınması için kıtal etmeni ve harbetmeni emrediyor. Bu bir hidayet değil midir? La <gülüyor> katilûhum <gülüyor> onlarla kıtal ediniz. <gülüyor> Hatta la tekûne fitne fitne olmayıncaya kadar. Onun için bidat ehli Mü'minlerle karşı kılıç kullanmak istediklerinde sahabilerden bir tanesi diyor ki biz diyor ki niçin siz bize katılmıyorsunuz Hz. Ali fitnesinden sonra diyor ki biz fitne kalmayıncaya kadar yeryüzünde Allah'ın elinde itaat ederek biz hital ettik siz şimdi fitne olsun diye savaşmak istiyorsunuz. Biz fitne kalmasın diye savaştık, cihad ettik siz fitne olsun diye cihar diyorsunuz Onun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ümmet arasındaki kitallerin ve savaşların büyük bir kısmı bazılarını müstesna etmekte geri var, büyük kırk kısmı fitne olsun diye yapılmıştır. Burada Yemen'de ölen askerine ağıt yakan ırkçı, Osmanlı bekayası insanlar neden Yemen'de çocukları, çolukları, kadınları, kızları katledilen, evleri, barkları yıkılan insanların ağıtlarını dile getirmiyorlar. Çünkü kalpte iman yok. Ümmetin kardeş olduğuna iman etmiyor bunlar. Evet, sen ümmetin kardeş olduğuna iman etsen, Yemen'de de öldürülen bir Müslümanın, Müslümanın kılıcıyla öldürülen bir Müslümanın da acısını hissedersin. Hissetmiyorsun emperyalistçe sömürgeci bir mantıkla yaklaşıyorsun. Diyorsun ki işte şöyle olmuş ve böyle olmuş. Yemen'le ilgili Türkler söyleniyor hala bugün. Düşünebiliyor musunuz? Hala neyin kinini, neyin gazabını adamlar taşıyor kalplerinde. İşte allah Teala onun için onlara gazab etti ve ellerinden topraklarını aldı. Ki onların da değil o topraklar. Bu bakımdan biz hidayeti anlamaya çalışırken Kur'an'ı çok iyi tanımamız lazım. Öyleyse bir, Kur'an bizi hidayete erdirir. Ama kimi? Hudan lil mutteqin. Zeylik el kitabu la raybe fihi hudan lil mutteqin. Ancak muttakiler için hüdadır. Yani hüda emin gibi sıfat ve isimdir. وَمَنْ دَخَ kana كَانَ Kim harem-i şerife girerse amindir. Yani mundur eman içindedir. Eman içinde olması gerekir. Bu şer'i bir emirdir. Kevni değil. Yani kaderi bir emir olsa, Allah öyle deyince herkesin orada güvenlik içinde olması lazım. Kimsenin kimseye zarar verememesi lazım. Ama zarar veriliyor da insanlara. Demek ki bu bir kevni emir değil. Tamam mı? Şer'i bir emirdir. Kur'an 2 de öyledir. Kur'an'ın hü, hüda ve hidayet oluşu şer'i bir meseledir. Kevni bir mesele değildir. Yani güneşin çıkmasıyla bütün insanlar güneşin güneş olduğunu bilirler. Ve ondan istifade ederler. Ama Kur'an'ın var olmasına rağmen insanlar ondan istifade edemeyebilir, ona iman etmeyebilirler. Öyleyse iman edenler için... Muttakiler için hüda ve hidayettir. İman etmeyenler için amadır. Onu da ileride göreceğiz. Ama ne demektir? Karanlıktır. Kur'an'ı ve İslam'ı bir karanlık gibi görürler. Ve o karanlığa girmekten korkarlar. Çünkü ellerinde bir ışık yoktur o karanlığa girmek için. Neden? Allah o ışıklarını gözlerinden aldı. Bakara suresinde gibi. مَثَلْهُمْ كَمَثَلِ اللَّزِسْتَوْقَ دَنَارًا فَلَمَّا أَضَعَ لَوْمَا حَوْلَهُمْ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ ف۪ي ذُلُمَاتٍ لَا يُرْسِرُونَ O ateş yakıp da hani Kur'an misal veriyor, ateşin önünde oturan karanlığın içerisinde tamam mı? Sonra o ateş söndüğünde veya yıldırım, şimşek çaktığı zaman her tarafı gören ve şimşeğin çakması kesildiği zaman karanlıkta gözü kararan ve nereye yürüyeceğini bilemeyen insanın misali gibi Kur'an'ı karanlık gören kafirler hiçbir zaman ona yaklaşamazlar. Çünkü karanlık görürler, karanlığı içine yaklaşacak bir ışıklar, aydınlıkları yok. Allah ellerinden nurlarını almıştır onların. Ve karanlıklarda onları terk etmiş bırakmıştır diyor. Öyleyse, ذَلْكَ kitabu la رَيْبَ fihi huden. Bunlar çok önemli yani bizler öyle ayetleri, bir kalemde geçmek yerine ben böyle bazı meseleler özellikle durmayı daha çok tercih ediyorum. Verkel kitap Bu öyle bir kitaptır ki Verkel kitap La raybe fihi Onda rayb yoktur. Tereddüt Karışıklık Şehk ve şüphe Öyleyse, kitapta şek ve şüphe olmadığı için kitap hadidir. Hangi fikirde şek, tereddüt ve şüpheler, fesatlar, bid'at ve dalaletler varsa, o düşünce ve o düşünce sahiplerini hiçbirisi hidayet üzere değildir. Velikel <gülme> <gülme> <gülme> kitabu la raybe fihi raybi reddetti, raybi hidayetin karşıtı olarak zikretti. Mesela kelime-i tevhidde bile la ilahe illallah dediğimizde önce ilahı reddediyoruz. Hiçbir ilah yoktur. La ilahe. Hiçbir ilah yok. Kim? İllallah. ذلك Kitap la raybe fihi. Onda hiçbir tane rayb tereddüt edilecek bir yer yoktur. İman öyle olmalı ki Kur'an'a bağlılık öyle olmalı ki dünyanın en akıllı kafirleri en bilgin kafirleri Kur'an'ı da en iyi bilseler ki bilemezler tabi ama yani zahirde edebi olarak dil açısından veya Kur'an'la ilgili müşkülatlar açısından, meseleler açısından en iyi bildiklerini iddia etseler bile bizim hiçbir kafirin, mülhidin, münafıkın bid'at ehli ve dalalet ehlinin getirdiği fikirler karşısında Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı ve sahabeni iman edip amel ettiği Kur'an hakkında asla bir tek şüphe ve şüpheye kulak vermememiz gerekir. Delikan ve Kitabı la raybe fihi onda hiç rayb yoktur. O insanları hidayete erdirir, o insanları şaşkınlığa, galalete, fikir karışıklığına, nefis bozgunluğuna ve şaşkınlığa iletmez ta "Ma enzelna kuran li Ey Muhammed, ta "Ma kuran li Sen şakı olasın, şaşırsın, hidayeti hakkı kaybedesin ve adaleti yitiresin de azgınlık yapasın diye sana Kur'an indirmedik. Öyleyse bir insan Kur'anla ilgili bir problem yaşıyor ise o hidayete ermiştir asla ve katiyetle ya da dediğimiz gibi kulak hidayetine, kalp hidayetine ermiş yahut akıl hidayetine, göz hidayetine ermiş, diğerlerinden mahrum kalmıştır. Hidayet bir bütündür. اَلَّذ۪ينَ يَتْلُونَ الْكِتَابَ حَقَّةَ كِلٰوَتِهِ اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ i̇bn Abbas veya İbn-i Mesud'un tefsiridir ki tahmin ediyorum, zannımca i̇bn Abbas'ın tavrı olacak şu anda tereddüt ediyorum yani görüşün hangisine ait olduğunu. Diyor ki bu ayetin tefsiri şudur. Kur'an'ı hakkıyla tilavet edenler var ya onlar ona iman edenlerdir. وَمَنْ <gülüyor> Yani demek istiyor ki Allah Azze ve Celle Kur'an'a hakkıyla ittiba edenler Arapça'da tela kelimesi tela arkasından geldi Yetlu, arkasından gider gidiyor Ellevine yetlu ne kitab Allahi hakkat lavve Allah'ın kitabına hakkıyla uyanlar onlar Allah'ın kitabına iman edenlerdir. Öyleyse sen kitabın şek ve şüphe içerisinde olduğunu görürsen, üç ayetinin eksik, beş ayetinin olmadığını, falan ayetlerin falan surede değil de falan sureye konduğunu iddia ediyor isen ve sen diyorsan ki bu Kur'an'ın emirleri tarihseldir, o günkü zaman mekan ve şartlar içerisinde bu emirleri uygulanabilirdi ama bugün bu emirler ve yasakları, hadleri ve cezaları bugün uygulanamaz. Çünkü tarihseldi, illetleri tarihsel ve toplumsal meselelerle ilgiliydi. Bugün bu illetler ve bugün bu toplumsal sorunlarda kalmadığı için bu emirlerle amel etmenin gereği yoktur diyen adam, ذَلْكَ ذِكْتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهَ küfretmiş, inkar etmiştir. Çünkü Allah-u Teala ذَٰلِكَ Kitabu La رَيْبَ Fihi" Öyle bir kitap olmalı ki bu kitap Allah katından Resulüne Cibril ile indirilen bu kitap öyle bir kitap olmalı ki insanlar ancak kafir olduklarında onun hidayetinde şüphe etsinler. Müminler değil. Ancak kafir olduklarında veya nifaka girdiklerinde desinler ki Allah'ın kitabının emirleri bu zamana uygulanmaz. Buradan da anlıyoruz ki Allah kitabının içinde hiç şek ve şüphe olmadığını söylemiştir. Bunun da anlamı o kitabın muhkem olması demektir. O kitabın Allah'ın kelimeleri olarak asla ve katiyette tebdilinin olmaması gerektiğini Allah bize işaret ediyor. Zâlikel kitâbü lâ raybe fihi. Onda hiçbir rayb ve tereddüt yoktur derken kitabın içinde rayb ve tereddüt olsaydı acaba Allah'ın kitabı olur muydu? Eğer o kitap başkaları katından inseydi senin de çok ihtilaf bulurdun der Allahu Teala. Zâlikel kitâbü lâ raybe fîh. Aynı zamanda bu öyle bir kitaptır ki onda şek ve şüphe edip tereddüt etmeyiniz demektir. Bir şeyin kendisi tereddütten hali ise Kur'an gibi bir kitap insanların onun hakkında şüphe etmesi mümkün olabilir mi? Eğer bir insan onu emri ve hakkında şüphe ediyorsa kalbinde nifak ve marası olan bir kimsedir. O hidayete erimemiştir. Bu bakımdan allah -u Teala orada ''İnne hâdâ l-kurâne yehdi lilleti hiyye akvam'' derken onun adına İslam diyor allah Teala. İslam ''Ve men yusnim vejhehu lillâhi ve huve muhsinun fe kadis bil aruvvetil yufkû'' Kim ki Allah'a yüzünü tam çevirerek İslam'a girer ve ihsan üzere Allah'a kulluk ederse. O hidayet ehli olan insandır. Fakat işte efendim Kur'an'ın şu ayeti böyle değildir şöyledir. Allah Resulü'nü işte Mekke'den Beyt-i e götürmemiş işte yani orada hicreti kastetmiştir diyen insanlar dalalet dehli kimselerdir. Onlar hidayete ermemiş olan kimselerdir. hevalarını peşinden gidenler kendi nefislerini kendi hevalarını Kur'an'ın tefsir ve teviline hakim kılmaya çalışanlardır. Onun için Saad İbni vakas olacak, diyor ki Mekkelilerle ithal ederken Hudeybiye'de söylüyor e, bilemiyorum tam vakayı diyor ki biz öyle kimseleriz ki biz Muhammed'e Allah'tan gelen Kur'an'a tabi olduk, size onun tenzilinden dolayı sizinle harp edip ithal ettiğimiz gibi biz onun tevili üzerinde de Tevili hakkında da sizinle savaşacağız. Yani eğer vahyi inerken vahyin Kur'an'ın muhafazası uğrunda sahabe kıtal etmiş savaşmışsa tenzil için vahyi müzul ederken savaşmışsa bizim de onun tevili uğrunda savaşmamız lazım. Yani nasıldır? İlimle, kalemle, dilimizle, elimizle, kalbimizle Kur'an'ı gerçek anlamda tevil etmek gerçek tefsiri ve gerçek anlamını yaşatmak için mücadele vermemiz gerekir. Ama batıl eli olanlar Kur'an'ı hakikatinin dışına taşınarak batıl olan bir teville tevil etmeye çalışırlar. İşte o Allah'ın kitabını hidayet olmaktan çıkarma olayıdır. Allah'ın hidayetini siz hidayet olmaktan çıkarırsanız Allah hem sizi sapıtır hem de size uyanları saptı Veya sizleri sapıkların kafirlerin yoluna iletir. Kur'an öyle demiyor mu? وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ diye devam eden ayet-i kerime Nisa 115 وَمَنْ يُشَاقِقِ رَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ Kim Rasûle muhalefet eder, şikakta bulunur, ondan ayrılır, kendisine hüda apaçık ayan, beyan olduktan sonra, besbelli olduktan sonra ve mümin olmayanların yoluna uyarsa, biz onu girdiği yola, girdirir, o yol üzeri sabit kırar ve sonra da onu cehenneme koyarız. Vân usbihu cehenneme sa'at masira. Orası ne kötü gidilecek bir yerdir. Gidilecek ne kötü bir yerdir. Öyleyse biz Kur'an'ı hidayetini anlamaya çalıştığımız zaman onu bir bütün olarak kavramak, bir bütün olarak ele almak zorundayız. Zâlikel kitâbu lâ raybe fîh. Huden lilmuttakîn. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاتَ وَيُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْطِقُونَ O muttakileri tanıtıyor işte orada Allah ım. Eğer sen o muttakilerden isen, sana Kur'an hidayettir. Sen ahirete iman ettiğini söylüyorsun, cehennem azabının olmadığını söyleyeceksin. Cehennem'in geçici olduğunu söyleyeceksin, sıratın olmadığını, berzahdaki kabir alemindeki azabın olmadığını söyleyeceksin ve sen hidayete ermiş olduğundan bahsedeceksin. Bu ahirete iman değildir. Kur'an'a iman gibi, Kur'an'ın getirdiği meselelerin her birisine iman ettiğimiz zaman içinde şek ve şüphe olmamak kaydıyla iman edeceğiz. Neden? Çünkü Kur'an'ın bir tek harfinde bile gerçek midir, öyle midir, değil midir, Allah'ın indirdiği gibi midir, değil midir diye zerre kadar şüphe edemezsiniz. Şüphe ettiğiniz andan itibaren Allah'ın tüm kitabını yalanlarsınız. Kendisi buyuruyor Allah Hazreti Zellem ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪ي lil لِلْمُتَّقِينَ Demek ki Kur'an hidayeti tanımlarken aslında aynı zamanda İslam'ın evsafını, İslam'ın sıfatlarını ve müminlerin sıfatlarında açıklamış oluyor. Onlar ne yaparlar? Ahirete iman ederler, namazı kılarlar, Allah'ın kendilerine verdiklerinden infak ederler, Allah'ın Resulüne ve indirilen ve daha önceden indirilmiş olanı da iman ederler. Yani bakın, hidayet Kur'an'ın bütününe tabi olmakta olduğu gibi, İslam ve iman da tüm peygamberlere gelen hidayete tabi olmaktadır. Onun için Kur'an der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Hudahum اِقْتَدِيْ Bütün o peygamberlerin hüdasına iktida et. Yani o hüdayı kendine önder, iman edin, iktida et. iktidak kudve edinmektir. Kudve kâidin bir sıfatıdır. Kâidin sıfatıdır. Komutanlık, önderlik anlamında. Onlar seni hayatında sürükleyip götürsünler. Febihudâhum iktedih Onların peşinden takıl. Onların peşine takıl. Onların peşinden git. Onların ardından sürüklen. Şimdi hepsi dikkat ederseniz Allah'ın hidayetine tabi olmanın sıfatlarını incelediğimiz zaman hepsi itaatle ilgili, hepsi imanla ilgili, hepsi tasdikle ilgili, hepsi şek ve raybı reddetmekle ilgilidir. Bu bakın ben iman meselesi gerçekten Kur'an'ı tasdik ve Kur'an'a iman meselesi bizim en baş ve en büyük meselelerimizdendir. Öyleyse şöyle diyebilir miyiz? Allah Azze ve Celle Kuran هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِهِ اَقْوَمْ وَيُبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ اَلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ Salihati işleyen müminleri müjdeler. Ne ile? Kendilerine çok büyük bir ecir olduğunu müjdeler. E peki la salihati az işleyen müminler olamaz mı? salih amelleri ki biz İslam'da ameli biliyorsunuz sadece elle kolla yapılan iş görmüyoruz. Eğer sadece onu zannedersek o zaman hakikaten Allah için amel bir iş olur. Dünyalık fiziksel bir işe dönüşür. Bu tarif de yanlıştır. İslam'da amel hem kalbin hem dilin hem de bütün bedenin yaptıklarıdır. Yani siz kalbinizden bir şey geçiriyorsanız bu ameldir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadislerde buyurur ki Bu hadisi kutsidir. Allah der ki: "Kunun bir haseneği yapmak, ize hemme abdî" bi hasanetin felem ya'malha kutiba laha aw katabtu laha 10 hasanat fa in amalah katabtu lahu 10 hasanat ila 700 daf'in aw aktar. ifade böyle yani hadis lafızı, lafzı lafızlarından bir tanesi bu kulun bir haseneyi yapmak istediği zaman eğer yapamazsa onu ben ona on karşılık yazarım eğer onu işlerse o haseneyi ki hasene de ayıbı olmayan içinde günah, şirk, bidat ve dalalet olmayan salih bir davranıştır hasene onu işlerse ona on karşılıktan yedi yüz misli ve daha fazlasına kadar ecir veririm kötülük de böyle ama kötülüğü bir misli yazıyor eğer kulun bir kötülük seyyiyeyi yapmak işlerse, Allah korkusundan o seyyiyeyi terk eder yapmazsa ona iyilik olarak yazarım. Eğer onu yaparsa onun karşılığında birebir günah, birebir azap. Yani bir seyyiye, bir kötülüğe yedi yüz azap değil, yedi yüz katı değil, onun karşılığı olan azap neyse onu tek olarak veriyor Allah Azze Celle. Şimdi dolayısıyla hidayete ermenin evsafları, sıfatları vardır. Bunları mücmeyle yani zikretmeye çalışırsak ki Kur'an'da bu tanımı geniş bir şekilde görüyoruz. Burada sadece bazı e, isimlere veya terimlere bunu hasretmek doğru değil. Bu vesileyle Hidayetin başında Allah'a şeksiz ve şüphesiz bir iman gelir. Ondan sonra Allah'ın kitabına ittiba etmek ve rızu sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle amel etmek gelir. Kim ki Kur'an ve sünneti birbirinden ayırırsa ehli i dalalettir. Ve masiri gideceği yer cehennemdir. Kim ki Kur'an'ı ve sünneti beraber alır ve bu şekilde hidayet üzere olmaya gayret eder ve bu niyette ölürse o da cennet ehlindendir. Bunun için hidayetin ayrılmaz vasıtları takva, Allah'tan sakınmak, haramlarından sakınmak, cehenneminden korkmak, ihlas, sadece ameli Allah'ın rızası için yapmak, onda beşerin Rızasını gözetmemek. Salih amel dediğimiz amel işte temelinde takva ve ihlas olan ameldir. Salih amel öne çıkardığımız zaman diğer bütün amellerin onu beslediğini ve onu temelden ayakta tuttuğunu görürüz. Nedir o? Mesela salih ameli çıkaralım ileri. Temeline bakın, takva, ihlas ve istikameti görürsünüz. Onun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve gelip de sahabi sormuştur. Ya, kâle ya Rasulullah sahabenin birisi. Kulli qavlen fil islami, la esel anhu ba'deke ahaden. Ya Rasulullah bana İslam'ın da bir söz söyle ki, senden sonra hiç kimseye sormayayım bu konuda bir şey. Nedir o? Diyor ki Rasulullah ve Kul amant billahi thumma istiqim. Kur'an-ı Kerim peygambere diyor, "De ki Resulullah'ın sözü peki <gülüyor> ben Allah'a iman ettim ve sonra istikim." dostu rol. Yani istikim'den mana nedir? İnne hada'l-Kur'an yahdi lillati hi akvam akvam li istikamet kelimesi aynı kökten gelir. Kur'an, en kavim olana, en kavim olana, saksızmal olana iletir. Ha, Kur'an'ın ilettiği yerde olduğunu iddia ediyorsan sen, kafirlerden, müşriklerden, kuvvetlerinden, jandarmasından, polisinden, askerinden, devletinden, hiçbir şeyinden korkmaman lazım. Allah seni en kavim olan yere koymuştur. Ve Kur'an'dan şüphe etmemen gerekir. Kur'an hakkında şüphe üreten kafir, mülhi, münafık, Ehli dalalet, ehli fitne, ehli hevâ ve bid'ata karşı Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini alıp mücadele etmelisin. Eğer sen orada olduğunu iddia ediyorsan, buna bu vasıflara sahip olmalısın. Sen orada olduğunu iddia etmene rağmen sen Kur'an'ın karşısında olanların tezleri ve iddialarıyla Kur'an'a yaklaşıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği sünneti ve şeriatı eleştiren ve o şeriatın iptali için mücadele eden laik demokratik, işte batıcı, felsefecilerin yanında yer alıyorsan, sen Allah'ın hidayetinden dışarı çıkmışsındır. Bu öyle gerçekten keskin hatlarla bilmemiz gereken ve bu meselenin arasını çizmemiz gereken bir mesele. Bu konuda kesin tavırımızın belli olması gerekir. Yoksa böyle yapmadığımız takdirde gün geçtikçe dalalet çukuru derinleşmekte ve oraya yuvarlanan ve cehennemin ateşi odunu olan kimseler çoğalmakta. Her gün daha artıyorlar. Her gün daha artıyorlar ve gerçekten birbirleri üzerine cehenneme yuvarlanıyorlar. Demek ki de ki iman ettim sonra istikamet üzere ol. Kur'an'da Rasulullah ne der? Öyle demez mi? Fes takim kemâ umirt. Allah Allah. Bugün diyor ki adamlar bizi rejim bağlamaz. Diyorlar ki bizi efendim kadının şahitlik meselesi bağlamaz. Diyorlar ki bizi miras meselesi bağlamaz. Yani bu adamlar adlarını açıklamadan dalalette veya şirkte veya küfürde olduklarını söylüyorlar. Bunlar sınıf sınıf, farklı farklı kimseler. Yani kendi isimlerini söylemeden kim olduklarını ifade ediyorlar aslında. Bunu nereden anlıyoruz? O iddialarından anlıyoruz işte. İddiaları, mirasın eşit taksim edilmesi... Kadının şahitliğinin kaldırılması, erkekle şahitliğinin bir tutulması meselesi, bunun gibi mürtetin öldürülmesi, ganimetlerin taksimi, efendim, hak-pital hukukuyla ilgili olan cariyelik meselesi ve buna benzer daha birçok mesele, işte efendim, hakimiyet Allah'ındır sözü yanlıştır diyorlar. Misal yani, şimdi, hakimiyet Allah'ındır sözü, kavram olarak onu biz türetmedik. Yani Allah Azze ve Celle bu anlamda bir nas Kur'an'da indirmedi. Ama ey münafıklar ve ey kalplerinde maraz olan aydınlar, akademisyenler, ilahiyatçılar şunlar veya bunlar. Peki Allah azze ve celle demiyor mu ki inil hukmu illa lillah. Hüküm ancak Allah'ındır. Arapça'da hüküm demek hem hükmetme fiilini kasteder, içinde içerir hem de kendisiyle hükmedilen şeyi içerir. Yani içinde el-hakimu vel-mahkumu bihi vel-mahkumu aleyhi meselesi vardır. Hakim, kendisine hükmedilen şey ve hakkında hüküm verilen şeyi Allah beyan ediyor. İnil hukmu illa lillah Hüküm ancak Allah için verilir. Anlamı da var bu ayetin kelimesinde, kelime de temlik manasında olduğu zaman hüküm ancak Allah'a aittir çıkıyor. Öyleyse Allah Azze ve Celle kendisini ahkamul hakimin niye tanımlıyor? Kime hükmedecek o zaman Allah? Yani günah işlemeyen dağ, taş, hayvanlar veya güneş gibi gök, ecramları gibi şeyleri mi Allah mahkum edecek, cezalandıracak ki aleyh sallahu bi ahkamul hakimin ayetini okuyoruz. Yoksa Allahu Teala'nın kulları sadece cemaattır da biz değil miyiz? Allah kimin üzerinde hakimdir? Yani gökler üzerinde Ariston'un ilahı gibi bir hakimiyet sahibi olan bir hakimidir. Efendim, hakimiyet ancak Allahındır sözü yanlışmış. Kardeşim böyle söyle biz söylemedik, siz uydurdunuz, siz bu sözden hareket ederek Allah'ın hükümleriyle hükmetmek zorunluluğu yoktur İnanç ve imanına insanları iteniyorsunuz. Sizin amacınız bir kavramın yanlış kullanıldığı değildir. Sizin amacınız Allah'ın hükümlerini iptal etmek ve onu insanlar arasında uygulamaktan kaldırmaktır. Dolayısıyla hangi ayetleri de böylece yürürlükten kaldırıyorlar? Maide suresindeki 44, 45 ve 47. ayet kelimeleri yürürlükten kaldırıyorlar. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰيكَ وَالْكَفِرُونَ Kime söylüyor bunu Allahu Teala? Ha? Cemaatı da dağlara, taşlara mı söylüyor? Hayır. Kimin için söylüyor bunu? Ben Müslümanım dedikten sonra, kendisini elinde kuvvet ve kudret olduktan sonra, Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen mümin, münafık herkes için söylüyor. Ben müminim de dese, münafıklardan da olsa, kendisini bilse bile, onların hepsini kafir olduğunu söylüyor. Allah bunu niye söylüyor? وَمَنْ لَنْ يَحْكُمْ bima اَنْزَلَ Allah. Tamam, hakimiyet, kayıtsız, şartsız Allah'ın sözünü biz koymadık. Siz hakimiyet, kayıtsız, şartsız milletindir dediniz. Kalktırar muhafazakarlar da, dincilik yapanlar da, daha caizse onlar da dediler ki hakimiyet, kayıtsız, şartsız Allah'ındır. Görüyor musun? Yani birisi bir söz uyduruyor, o da onun karşılığında bir ayet uydurur gibi bir söz uyduruyor. Yani sen hakimiyet Allah'ındır diye bir levha asınca ne yaptın ki onunla? Ne yapabildin ki sen levhana, arabana, duvarına, iş yerine, fabrikana hakimiyet Allah'ındır yazdın ama kafirlere karşı kital etme, mücadele etme ve onların kafir olduklarını alenen söyleme hükmünü gizledin. Sen bu kavramlar getirdin, kof şeyleri ümmetin önüne koydun, insanların zihinlerini bununla aldattın ve asıl Allah'ın gönlendirdiği yerden insanları uzaklaştırdım. Onun için bugün Kur'an'la ilgili tartışmalarda ve Kur'an'la ilgili sempozyumlarda ve konferansların tamamında insanlar Allah'ın istediği yere gitmekten uzaklaştırılıyor. Allah insanların bir yere gitmesini istiyor. Ama onlar insanların başka yere gitmelerini istiyorlar. Allah bir yere gitmemizi istiyor. Bir yan tayin ediyor bize. Ama onlar ümmetin yakasını bırakmıyorlar, inadına alıp bu tarafa çekiyorlar. Efendim hermantik meselesidir. Efendim Kur'an'ın işte bilmiyorum ne meselesidir. Efendim hadis Kur'an aykırılığı, Kur'an'ın hadise, hadisin Kur'an'a arz edilmesi, işte hakimiyet Allah'ındır meselesi, bunun gibi şeyleri ümmetin önüne getirip tartışmaya çalışıyorlar. Efendim Kur'an nüzul sırasına göre mi yazılmalı? Yok başka sıraya mı göze ya? Bu doğru mudur, yanlış mıdır? Abdullah i̇bn Mesud demiştir ki efendim iki tane sure Kur'an'dan değildir. Bilmiyorum daha ne? Daha ne? Daha ne? Bir, bir sürü mesele aslında Allah'ın insanları hidayete erdirmek istediği yola doğru değil, onun dışında başka bir yere taşıyorlar. Neden taşıyorlar? Çünkü o insanlar وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا Ayetini duymak istemiyorlar. O Kur'an'la o kafir ve müşriklere karşı çok büyük bir cihat ver. Ayeti onlara okunduğu zaman, onlar bu ayetle karşılaştıkları zaman onların yürekleri sarsılıyor ve onlar korkularından ürperiyorlar. Çünkü bu ayet onların önüne ölümü koyuyor. Öyle ya. Efendim, bu ayet onların önüne kelleni, kolunu, bacaklarını Malını, çoluğunu, çocuğunu Allah yolunda vermeyi koyuyor. İşte Kur'an üzerinde edebi, felsefi, kelami tartışma yapan çağımızın insanları ve birçok yazarı gerçekten sapıtmışlar ve dalalete girmişlerdir. Nedenine de Kur'an'ın asıl insanları hidayete çağırdığı şeyi perdeliyorlar bu tartışmalarla. İşte o zaman Kur'an onlara hidayet olmaz. Zira İnsanları Kur'an Nasıl sızmaların olduğunu hiç araştırdınız mı? Telefonumuzu verdik beyefendilere hala arıyorlar. Ondan sonra da CD'sine yazıyor kul hakkı vardır diyor. Allah'ın hakkını sen çiğniyorsun. Kadiyani kafirlerinin tahrip ettikleri Kur'an'ı sen programına koyup Müslümanların önüne veya Alman Müslümanların önüne sürüyorsun, Allah'ın ve Resulün hakkına tecavüz ediyorsun öbür tarafta diyoruz ki bunu çoğaltıp satarsan hakkım sana geçer veya çoğaltıp kullanırsan satışını istisna ederim, hakkım sana geçer diyor. bak bir de hak seni korkutuyor ha? kendisi Allah'ın ateşinden narından hiç korkmuyor İkaz edip uyarıyorsunuz hiç oralı olmuyorlar Evet, tekrar dönersek demin dediğimiz salih ameli öne çıkardığınız zaman diye bir paragraf açmıştık. Onun ardında takvayı, ihlası, istikameti, kavli sedidi, adaleti, ihsanı ve sıdkı ve ahde vefayı görürüz. Bunların hepsi Allah'ın bizden aldığı misak ve Allah'ın bize din ve iman olarak yüklediği amellerdir. Bu bakımdan biz hem insanların akıl hem kalp, hem nefis, hem de bunların hepsinin ortak sonucu olan hayatlarının hidayet üzere olması için mücadele vermeliyiz. Birisini akılda daha çok ileriye götürmek ve onu akla hidayete erdirmek İslam'ın bizden istediği tek hidayet değildir. Bütün melekelerimizle de hidayete ermek. Yani hem kulak yoluyla gelen, kulağımızla bize ulaşan, hem gözümüzle ulaşan, <gülüyor> hem kalple idrak ettiğimiz her şeyde hidayet üzere olmaya çalışacağız. İşte o hidayeti de ne sağlıyor? Ancak ve ancak Kur'an sağlıyor. Bu hidayetin tüm erkanları, tüm şartları ve bunu ifsad eden bütün karışık ahlak, söz, itikad ve fiilleri Kur'an bize tanıtmıştır. Eğer Kur'an bunu tanıtmasa idi, nasıl derdi ki en ekvam olana insanları iletir diyebilir miydi? Onun için Allah'ın bu ayeti kerimesindeki hidayeti müfessirlerimizin ve alimlerimizin ifadelerine göre delalet ve beyan hidayetidir. Peygamberlerin ve nebiilerin de hidayeti odur. Nedir buradaki beyan? Delalet. Bazıları yanlış anlıyor. Yani dalalet kelimesini delalet yerine kullanıyorlar. Dalaleti delalet olarak yazıyorlar. Delalet ve beyan hidayetidir. Neden beyan hidayetidir? Allah Azze ve Celle bütün insanlara haşa hiç cibrilik yapmadan kullarının hepsine hidayet vermiştir. Ve bütün kulları hayvanlar, insanlar ve cinler. Mahlukatın tamamı Allah'ın hidayeti üzeredirler. Bu hidayet fıtri hidayettir. Halk hidayeti. Ve dünyada onlara rızık verme, yaşayabilme ve hayatlarını idame ettirebilmek için hem kendilerindeki melekelerin hem de kendi dışındaki kainatın birbirine münasip ve uygun, birbirini tamamlayıcı bir biçimde yaratılmış olmasıdır. Buna biz ne diyoruz? Hidayetül halk İbn-i el-Cevziya rahmetül aleyh bunu 10-15 sınıfta ele alıp inceliyor. Bu da Allah'ın hidayetlerinden birisidir. Demek ki hidayetin erkanlarına baktığımız zaman bunlar, bunları çoğaltabiliriz. Kur'an bütün bunları ne yapmıştır bize? Tafsilatıyla açıklamıştır. Şimdi veybeşir el-mu'minin, mümin olanların müjdeler Allahu Teala. Allah müjdeler ama burada Kur'an müjdeleyendir. El-mu'minin, salih amel işler müminleri müjdeler. <gülüyor> dolayısıyla biz el-mü'min tanımını Kur'an'da gördüğümüz zaman yahut el-mü'minun ifadesini gördüğümüz zaman <gülüyor> Allah Azze ve Celle ya onlardan bir haber verir ya da onlara bir mesaj gönderir ya der ki huden lil-mü'teqin elevine yukminune bil kaybi onlardan haber verir yani onların üzeri olduğu bir ameli anlatır ya da der ki, Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Ey iman edenler der ve bir mesaj gönderir. O mesajda ya bir emir vardır ya da bir nehi vardır. Öyleyse iman emir ve nehi üzere olmaktır. Kelime-i Tevhid de nehi ve ispat üzere kurulduğu gibi La ilahe illallah. Öyleyse iman iki şey üzerinde istikamet bulacaktır. Nedir? Emir ve nehi. Emre itaat ve ittiba, nehiden içtina ve uzaklaşma. Bu bakımdan insanın nefsinin hidayete ulaşmasına engel olan <gülüyor> ne kadar maraz varsa aklının hidayete ermesi ne engel olan ne kadar mesele ve problem varsa, Kur'an ve sünnet bunların hepsinin karşıtını, hepsinin alternatifini, tabiri caizse pan zehirini koymuştur ortaya. Bu bakımdan Kur'an'ı şumurlu bir şekilde tanımayan, sünneti şumurlu bir şekilde tanıyamayan, peygamberlere varis olamaz. Mümin olamaz demiyorum, peygamberlere hakkıyla varis olamaz. El ulema ve rafatul enbiya. Alimler peygamberlerin verefeleridir, varisleridir. Şiilerin iddia ettikleri gibi sadece şiiler Hazreti Peygamberin do dolayısıyla Hazreti Ali'nin ve Ehli Beyti'nin işte varisleridir. Onlardan başka kimse bu ilme varis değildir. Eğer bu Allah'ın sünnetullahı ise sünnetullah olsaydı eğer evet, sünnet ve cemaatin hiçbir tane mümin, bir tanesinin mümin olmaması gerekir ve yanlarında bir tanesinde zerre kadar ilim olmaması gerekirdi. De. Demek ki bu sünnetullah değil. Yani biz nasıl gücümüz yetti de sizin elinizden bu nüvvet ilmini çaldık aldık. Gücümüz nasıl buna yetti? Allah müsaade etmezken, Allah müdahale ederken, sırf onlara mahsus kılmışken bu ilmi değil mi kılmışken? Nasıl biz elde ettik bu ilmi? Bir sürü müştehit, muhaddis, bir sürü ulema ve fukaha yetişti bu medresenin bu cemaatin içerisinde demek ki sünnetullah'a muhalif değil bu. bizzat kendisi. Evet. Demek ki hidayet bir bütün olarak insan ele alınıp düşünülmeli ve Kur'an da bir bütün olarak ele alınıp ittiba edilmeli. Onun için Yahudilerin kafir oluşlarını tanımlarken Allahu Teala kafir olmalarının ve dalalete <gülüyor> düşmelerinin bir nedeninde Kur'an'ın bir kısmına tabi olmak ve bir kısmına tabi olmamak, yani kitabın bir kısmına iman etmek, bir kısmını inkar etmek, kabul etmemek şeklinde tanımlamıştır. Efetuk minune bi ba'dil kitabi ve takfurune bi ba'd. Siz kitabın bazısına iman eder ve bazıında inkar mı edersiniz? İşte bu nedir? Kur'an'ı hidayetini veya kitabın hidayetini parçalama olayıdır. Bugün alıyor adam sadece bir kavramı, Kur'an'da falan kavram diye onu inceliyor. Kur'an'da cihat kavramı, Kur'an'da şirkle mücadele meselesini inceleyen bir tek kitap var mı Türkiye'de? Araştırın, inceleyin, ancak çeviriler arasında, tefsirler içerisinde bir şey buluyorsunuz. Kimse böyle bir mesele, müstakil bir çalışma ayırmak bile istemiyor. Niye? Müzik aletlerinin nasıl meşru olduğu, işte efendim milli geleneklerin nasıl meşru olduğu, halay sekmenin işte rak nasıl caiz olduğu, kadın erkek nasılla beraber namaz kılacaklar, nasıl cenazeye iştirak edecekler, nasıl şunu yapacaklar, nasıl bunu yapacaklar. Onlar insanları heva ve heveslerine hoş gelen şeylere yönlendirmekle meşguller. Onların böyle bir maksat ve gayesi yok ki. Kimileri de Kur'an'dan para kazanıyor. Trilyonları götürüyorlar. Basıyorlar pahalı kağıtlara, Basıyorlar pahalı kağıtlara. trilyonlar gidiyor. Kur'an'ı 1400 yıldır okuyoruz. Onlar da en az benim hatırladığım kadarıyla 25 yıldır Kur'an'ı basarlar. Ondan ticaret ederler. Mülklerine mülk katarlar. Bir tanesi çıkıp da Allah'ın bir ayetini kafirler karşısında söylemiyor. Evet bu kazandığınız paralar ne olacak acaba öbür dünyada? Ahirette acaba size cennet meyveleri mi olacak? Cehennemde kızartılan dinar ve dirhemler mi olacak acaba? Buyursunlar. Yani açık ortada. Demek ki Kur'an insanı hidayete erdirirken bir kalplerde hidayet, ikincisi amellerde hidayet, üçüncüsü akıl ve nefislerde hidayetini esas alır. Bu üçü istikamet salah ve takva üzere olduğu zaman insanın hadi olması, insanı hidayete ermesi mümkündür. Kalplerde hidayet de kasıtların ve niyetlerin tasfih edilmesidir. Amellerde hidayet, kitaba ve sünnete ittiba iledir. Akıl ve nefislerde hidayet bid'at ve hevadan uzak olma iledir. İşte bunların hepsinin adını biz ihsan olarak koyabiliriz. Cibril Aleyhisselam, "Fehbirni ani'l ihsan" diyor. Bana ihsandan haber ver ey Muhammed. O dedi ki el ihsanu اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاقٍ İhsan Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyor olsan bile o seni görüyordur. Onun için ibadet hem emrettiğinde Allah'a itaat etmektir, hem de nehiyetinde Allah'ın murakabesini, azabını, şedid hesabını düşünmektir. Her ikisini biz kalpte bir araya topladığımız zaman işte istikameti buluruz. Ama emirlerin bir kısmına itibar, bir kısmına itibar etmeme hidayete şaşırırız. İstikameti şaşırırız. Demek ki Kur'an insanın bütün medarikini, idrak melekelerini ıslah eder. Neyle ıslah edecek? Senin yediğinde, içtiğinde, söylediğinde ve işlediğinde hidayet üzere olmanı sana öğretir. Ve bunu sana anlatır Kur'an. Eğer buna tabi olmuşsan hepsinde hidayete erersin. Onun için yani birisi gözüyle hidayete erip çok Kur'an okusa, birisi diliyle, ağzıyla hidayete erip çok güzel Kur'an okusa, Aynı ağızla haram yese, birisi Kur'an'ı hıfz etse, hafızası ve aklıyla onu korusa, metnini, lafızlarını aklında tutsa, aynı aklı yine Kur'an'ı ifsad edici olan fikirlerin hizmetinde kullansa, o insan intihar etmiş bir insandır. Yani diyelim ki birisi bir sistem kuruyor bir yere, aynı zamanda o sistemi imha edecek bir şeyi de o şeyle beraber sisteme ekliyor. Bu ne demektir? İşte bu insanın hidayetten çıkmasıdır. Bunun için biz yani gözümüze aldanıp, ağzımıza aldanıp, kulağımıza aldanıp, biz hidayet üzeriyiz dememeliyiz. Bu bakımdan sahabe Hazreti Ömer, namaza giden bir adamı işte şahit olarak gösteren birisine diyor ki umulur ki diyor, sen onu camiye giderken görmüşsündür diyor. Dersimiz bitti sayılır. Kasetlerimiz dolduysa dersimiz burada bitsin. Camiye giden bir adam şahit gösterdiği için demiştir ki umulur ki sen onu camiye giderken görmüşsündür. İşte onun için güvendin onu demiştir. Yani sen bununla yolculuk yaptın mı? Buna borç para verdin mi? Bununla kalkıp oturdun mu? Yok. Komşuluk yaptın mı? Hayır. Şimdi bu nedir? İnsanı tanımak için araştırma ve inceleme olayıdır. Üsame bin Zeyd ile Halid bin Velid'in işte bazı muhtelif gazvelerde kelime-i şehadet getirdikten sonra bazı kimseleri öldürmeleri karşısında Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne kadar kızmıştı? Neden? Kur'an-ı Kerim diyor ki: "Ve izâ darabtum fi'l-ardı fetebeyyem." Ha, yer yüzünde için çıktığınız zaman fetebeyyem. Yani ne yaptığınızı bilerek çıkın. Mümini, mümin olmayandan kafiri, kafir olmayandan ayırabilecek bir bilgi, bir sabra ve ferasete sahip olun. Diyor ki, sahabenin birisi, ya Resulullah ben diyor, birisiyle bir müşrikle karşı karşıya gelsem, o bana kılıç çekse, ben ona kılıç çeksem, vurup kolumu koparsa, kolumu kopardıktan sonra ben tam ona kılıcımı vurup öldürecekken, yani veya kılıcı elinden düşse de kılıçsız kalsa da bir ağacın arkasına saklanıp la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dese onu öldürmeli miyim öldürmemeliyim ya Resulullah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki la tehtülüm. onu öldürme diyor ya Resulullah diyor belki bunu takiye olarak söylemiştir bilmiyorum kendini korumak için söylemiştir hayır diyor onu öldürme eğer sen onu öldürürsen o senin o senin onu öldürmeden önceki senin makamında olur, eğer sen onu öldürürsen, sen onun onun Müslüman olmadan önceki makamında olursun. Ebu Emane buna Müslüman'ı kelime i şehadet getirdikten sonra, kanını, kanını helal kırma anlamında öldürmeyi küfür olarak isimlendiriyor. Ancak İmam Şafii buna bir açıklama getirerek diyor ki, bu hadisin tefsiri böyle değildir. Yani sen, onu nasıl kelime-i şehadet söylemesine rağmen kanını helal kıldın, sen de onu öldürürsen sanki o kelime-i şahadeti söylememiş olmasından önceki kanının helal olması gibi de senin kanın helal olur, yani sana kısası uygulanır. Bakın, fakihlerin dini ve yani nasları anlayış ee, tarzlarına bakınız. Ama biz olsak hemen deriz ki, ayet böylesi diye, tamam böyledir. Ne? Çünkü biz belki ayetin nüzul sebebini bilmeyiz. Ayet'in umumunu, hususunu bilmeyiz. Özel bir ama ayet umumdur. Umum bir sebep ama özeldir. Tabi böyle ayetler de var. Biz bunu hadisler de böyledir tabi. İmam Şahf-ı Rahmet Halit'e diyor ki kanının helal olması yani mümini öldürmesinden ötürü kendisine ceza gerekmesinden ötürü diyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna rağmen Halit İbni Velid'i öldürdü. Bakın ne de Üsame'yi öldürdü. Öyleyse, yani biz hep peygamberin pratiğine bakacağız, hem de fakihlerin, veliklerin fetvalara bakacağız. Nasıl bir hüküm çıkarırız o zaman? Yani Ebu Avane sanki haksız gibiyim. E Ebu Avane haksızsa, ebe Halid bin Velid de Üsame kafirler mi idiler? Kafir olsalardı, ne yapmazdı? Ne yapmazdı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları yaşatmazdı. Öyleyse, öyleyse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye onlar hakkında kısas uygulamadı? Orada kısası cayı giderme noktasında kaldırma noktasında şek olmasından ötürü. Yani Resulullah her şeye rağmen o yalan söylemiş olsaydı onu öldürmemesi gerektiğini söylüyor. Diyor iman etmediğini nereden bildin ki kalbini mi sen? Bakın sen kalbi arıp baktın ki onun yalandan kinişe getirdiğini söylüyorsun. Bunlar tabi <gülüyor> önemli meseleler. <gülüyor> evet. Daha fazla kazet mi var? <gülüyor> ee, Bıtırmayayım istiyorum yani. Onun için orta hali.